والحبيب الذي جرج شفاعه لكل هول من الأهوال مقتاحه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدى لولا هدى الله ما توفيق وعتصام إلا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلى على رسولنا محمد الله مصلح Sallu ala tabiwi kulübina Muhammed, Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Sallu ala şefi'i idhnu bina Muhammed, Allah'ım aleyhi ve sellem. ziyaretimizde, silsilemizden ziyaret ettiğimiz zevaat kiramın fazail ve menakıbleri hakkında yaptık sohbetler sırayla devam ederken nereye geldik? Nakşî tarikimizin reisi kurucusu Muhammed i̇bn Muhammed i̇bn Muhammed Bahauddin Şah Nakşibend El-Üveysi El-Bukhari Kudüs-i Hazretlerine geldik Ghafz-i Azam Hazreti Şah-ı Ruhu, Cafer-i Sadık radıyallahu teala'nın neslinden, yani Ehl-i Beyt'ten, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem torunlarındandır. Ve vela olması, zaten, büyük faziletini gösteriyor. Daha sonra, sene 717 Muharremul Haram ayının ayında artık gününü tam söylemiyor burada Kasr-ı Arifan Bukhara'ya bir fersah şimdi de orada yatıyor olan Kasr-ı Arifan isimli köyde doğmuştur. Tabi ki de Şeyhi Muhammed Baba Semması Kutsesi Ruh Hazretlerinden evvela manevi yolu tasavvufu talep etmiştir. Sonra silsile adı geçen Seyyid Emir Gülal Kutsesi Ruh Hazretlerinden istifade etmiştir. Hakikati kendisi Üveysi olduğundan ruhaniyetle terbiye edilmiştir ki kendisini Abdul Halik Gucduwani Kutsesi Ruh Hazretlerinin ruhaniyeti terbiye etmiştir. Bu meseleyi, bu dersi evvelce anlattık. Üveysi olması konusunu evvelce konuştuk geçen haftalar. Şimdi tabii kendisi daha doğmadan biliyorsunuz Muhammed Baba Semmâsi Kudsesur Hazretleri onun kariyesine uğradığında orada bir er doğacak, bir yiğit doğacak Kainatı irşâd edecek diye müjde vermiştir. Doğumundan sonra üç günlükken Muhammed Baba semavi Hazretlerinin kucağına getirilmiştir ve o kokusuyla kokunun arttığı ve doğduğunu yine müjdelemiştir. Bunları anlattık. Gençliğinde tabii manevi yola mail etmiştir. Çocukluğundan beri manevi yola mail etmiştir. Doğuşundan velidir. Daha dört yaşındayken e, annesine hamile inekleri var. Gösteriyor. Bu inek diyor, alaca bir buzak doğursa gerektir. Hakikaten de daha dört yaşındayken söylüyor ki rahimlerdekini bilmek meselesi gayb ilmindendir ve alim mafiler ham rahimlerde olanıp Allah bilir muhayyabad kâmdedendir rahimlerde derken illa kadınların rahimlerinde demek değildir mafiler <gülüyor> ham bütün canlıların rahimlerinde umum ifadedir o dolayısıyla e, sığırın karnındaki inen de buzun da rengini de alnında alaca olacak şurasında şey şu olacak bunlar da gayba girer. 4 yaşındayken gayip ilminden ona keşif verilmiştir. Doğuştan velidir. Ama sonradan gayret etmiş midir? Etmez olur mu? Ne kadar gayretler? Kitaplar beyan ediyor, riyazatler, açlıklar, susuzluklar, uykusuzluklar, oruçlar, zikirler, mürşidin kapısında sabahlamaklar, onlar murat oldukları halde, matlup oldukları halde, allah Teala tarafından talep olunan, arzulanan, şeyhleri ayaklarına gönderilen zatlardan oldular halde yine cihadı, iştihadı yani cüht ve gayreti, manevi yoldaki e, çalışmayı hiç terk etmemişlerdir. Asla hazıra konmamışlardır. Efendim, herkesten fazla ibadet etmişlerdir. Kendisi bid'at-ı halinden bahsederken buyuruyor Manevi uyanıklığımın başlangıcı şöyle oldu ki tabi tevbemin bid'ayeti diyor tevbemin bid'ayeti deyince dinleyen biri de zannetcek ki günahları vardı da tevbe yaptı Halbuki Naksimansları doğuştan veridir 4 yaşında bu, bu hale sahip olan bir insanın hangi günahı düşünülebilir? Buradaki tevbeden kastı nedir? Onlar en büyük günahı ne sayıyorlar? Vücudu ke zembün la yuqasü bi'i zembünahar Varlığın bir günahtır ki Yani kendinden haberdar olman, kendini bilmen Yani allah Teala var, ben de varım havalarına girmen Enaniyet buradan geliyor, nefsaniyet buradan geliyor, benlik buradan geliyor Tabi bütün damarların kaynağı bu senin varlığındır değil mi? Sen ben ben dedikçe, kendinden bahsettikçe, kendinin farkında oldukça her halükarda. E sen ben kendimi biliyorum ama Allah'a muhtaç olarak biliyorum. Tabii ki yine sen kendini biliyorsun. Yani ben diyorsun ya, ben Allah'a muhtacım. Yine ben var orada. Onun için izeten mel fakru soruyordu. Müridine Allah neyle kavuşacaksın? O da diyor ki Allah olan ihtiyacımı bilerek. O zaman en büyük putlan Allah'a kavuşmuş olursa. Ne demek? Çünkü en büyük put nefistir. E şimdi Allah neyle kavuşacaksın diyor ona. Ben yohum diyecek yerde. O cevapta ne veriyor? Kendi ihtiyacımı bilerek. Yani Allah'a muhtaç olduğumu bilerek ama sen yine arada varsın, ben diyorsun. Sen varken Mevla'ya kavuşamazsın. Sen çık aradan, kalsın yaradan diyorlar, değil mi? Onun için bu benliği yitirme meselesi. Kendini kaybetme meselesi. Sen hiç yoksun yani. Bu acayip bir makamdır. İşte fenafillah dedikleri nedir? Allah'ta fani oluyorsun, eriyorsun, gidiyorsun, benliğinden geçiyorsun. Yüksek makamlar bize konuşması bile pek yakışmıyor. Ama bu makamların sahipleri var. Bunları da tanımak, takdir etmek gerekiyor. Allah şefaatlerine nail eylesin diyoruz. Bu itibarla buradaki tevbeden kastı nedir? Yani varlık günahından tevbe. Kendini görmek, benlikten geçme. Bir an gafletle geçirse bir an allah Teala'dan habersiz olsa, bir saniye Rabbisini unutsa büyük günah sayıyorlar. Biz de Allah'ı ne zaman hatırladığımız var. Yani allah Teala'yı hatırladığımız bir an bizim için o Kadir Gecesi gibi mübarek. Hatta geçmişe doğru hayatımızı süzgeçten geçirdiğimizde de şöyle Allah'la beraber olduğumuz bir hali de pek hatırlamıyoruz yani. Biz de kendimizi o kadar kaybetmişik ki. Onlar tamamen nefsi kaybetmiş, biz de ruhu kaybetmişiz, aklı kaybetmişiz, kalbi kaybetmişiz. Dengeler tam tersine işliyor. Biz de bir kere şöyle akıl başımıza gelse de Mevla'dan haberdar olsak. Nefis işgal ve istila etmiş. Ruh güçleri, kalp güçleri, akıl güçleri aslında isabetlidirler. Ama nefis istila ettiğinde bu güçleri hiçbirisi doğru hareket edemezler. Bu kadar insanın kalbi yok mu? Ruhu yok mu? Var. Ama onların ruhu, kalbi niye onlara maneviyattan bir hisse veremiyor? Çünkü nefis istilası altındadır. Allah şerrinden helâs eylese. Onda amin tabi ama amin demekle de olmaz. Ya nedir? Yolu var. Nasıl hastalığın ilacı var, doktoru var, reçetesi var, perizi var, e nefsin elinden kurtulmanın da nesi var? Bir takım yolları var, yöntemleri var. Sen bunlara başvurmadıktan sonra Allah nefsin şerrinden helas etsin, ben desem, sen de amin desen. Yani bu bir mana ifade eder mi? Eder. Çünkü bu cemaatle yapılan dualar reddolmaz inşallah. Bu dualara aminler sayesinde Allah bize nefsin şerrinden kurtulma yollarına bize hidayet eder inşallah. O yola bizi irşad eder inşallah. Benim tevbimim başlangıcı diyor. Tenha'da bir arkadaşla oturuyordum. Konuşuyorduk. Ben ona dönmüştüm konuşurken. Bana bir nida geldi diyor. Yani ses işittim. Sahibi görünmüyor o sesin. Manevi cihetten geliyor. Ne diyor bana? Mevla tarafından. E mâ âneleke en tu'riza anil kulli ve teteveccehe ila hadratina. Bana diyor ki diyor. Vaktin gelmedi mi, yanaşmadı mı ki her şeyi bırakasın da bizim huzurumuza yönelesin. Manen bana böyle dediler. O zaman bir hal geldi, bir tesir geldi. Hemen diyor süratle o bulunduğum yerden ayrıldım. Daha bir yerde duramaz oldum. Hiçbir yerde duramıyorum. Karar Adem'i karardadır. Rahat rahatsızlıktadır, karar kararsızlıktadır. Sözünün manası. Yani o duramama hali nedir? İşte inşallah manevi istikrarın işaretidir. Yanım yakınımda bir su vardı. Gittim oraya. Gusül abdesti aldım. Elbiselerimi yıkadım. Tam Mevla'ya yöneldim diyor. Bir anda bir nida geldi. iş bitti. Ya. Bize yanaşman zamanın gelme, yanaşmadım. Bize yönelme zamanın, yanaşmadım. İki rekat namaz kıldım diyor. Senelerdir diyor şanlıks mezeleri o iki rekat gibi kılmak istiyorum ama o iki rekatın tadını daha bulamıyorum diyor kendisi de itiraf ediyor. O ilk nida'yı işittiği vakitte manevi yola girdi ve manevi yola girmeyi bırak manevi yol kendisine ilham edildi. Yani manevi yol kurdu. Nakşidari kını kurdu. Var mı yetkisi? Var. Abdülkadir Geylani Hazretleri nasıl Kadiri yolunu kurdu? Ahmed Rufa Hazretleri Rufa yolunu kurdu. Böyle Hasan-i Şazeli Hazretleri Şazeli yolunu kurdu. Nakşibend Hazretleri de Nakşî tarikatını kurdu. Bu hangi kaynağa dayanıyor? Delile dayanıyor. Men senne sünneten haseneten fele vecre vecre men amile biha ile amel kıyamet. Sahih hadis-i şerifte, Müslim hadisinde ne buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, her kim güzel bir sünnet ortaya koyarsa güzel bir yol sünnet yol demek, lügata baksanız görürsünüz her kim güzel bir yol İslam'a, Kur'an'a uygun bir yol tesis ederse e o zaman nedir? Nakşi tarıkına giren ne yapacak? e ne yapacak? 5 vakit namazı cemaatle kılacak sünnetleri kılacak, teheccüzü kılacak işrar kılacak, kuşlu kılacak bunların hepsi hadiste yok mu? La ilahe illallah diyecek La ilahe illallah kaç kere diyecek? En az beş bin kere diyecek. La ilahe illallah demenin fazileti veyahut Allah Allah zikretmenin fazileti, Kur'an, sünnet, hadis dolu, dolu değil mi? Dolu. Ancak burada bir tertip var. O tertipte nedir? Mesela en az beş bin olacak denmesi. Nakşimah Nazleri böyle bir yol kuruyor. Ondan sonra rabıta, Allah dostunu düşünmek, onun huzurunda kendini düşünmek, onu Mevla'nın aynası, feyizlerin yağdığı bir menba, bir havuz gibi kabul etmek, işte, peki Allah dostlarını Allah için sevmek. Hadislerde en üstün amel yok mu? Eftal el amali'l hubbu İnsan sevdiğini hatırlamaz mı? Sevginin şartı bu değil midir? Öbür türlü sevginin manası kalır mı? Hatırlamadığın kişiyi nasıl seveceksin? Sevdiğin kişiyi nasıl hatırlamayacaksın? Bunlar çelişkidir. E, dolayısıyla e, murakabe, e murakabe nedir? Allahu Teala'nın sıfatlarını düşünmek, Allahu Teala'nın yakınlığını, Allahü Teala'nın beraberliğini Ekrabiyetli, ve vs. Bütün bu e, zikirler, bütün bu dersler aslı nerededir? Kur'an-ı Kerim'dedir. Aslı nerededir? Hadis-i Şerifler nedir? Nasıl ki İmam-ı Efendimiz fıkıh meselelerini ayetten, hadisten çıkarttığı gibi bu büyüklerde ne yaptılar? Zikir yollarını Kur'an'dan, hadisten çıkarttılar ve böylece bizlere bir yol, hazır bir yol hani siz bir daha çıkartmak zahmetini düşünmeyin. Sizin yapacağınız iş de değil. Allah'ın ilham etmesine bağlıdır. Bize böyle bir yol tesis ettiler. Onun o yolda kendilerinin ecri, sevapları kendilerine ve kıyamete kadar o yoldan gidenlerin, o açılan çığırdan ilerleyenlerin kıyamete kadar hepsinin sevabının bir misli de o yolu Kur'an büyüklere verilecek. E bu hadis-i şerife göre bu tabi genel bir hadistir. Genel bir hadistir. Dolayısıyla şari' Allahu Teala, şari' Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin fertlerine ne vermiştir? Güzel bir yol kurma, güzel bir sünnet ortaya çıkarma müsaadesi vermiştir. Bu müsaadeyle Şahnaşban Hazretleri de bu manevi yolu kurmuştur. Manevi hal kendisine geldiğinde bir cezbe. Cezbe yani Allah tarafından manevi bir çekiştir. Öyle bir manevi hal gelir ki artık işte buyurduğu üzere ne kararı kalır ne rahatı kalır. Hiç bir şeyin farkında olmaz. Mevla'nın aşkına boyanır. Ne yemek lazım gelir, ne içmek lazım gelir, ne uyumak lazım gelir. İnsan üstü bir güç gelir. Manevi bir hal yaşanmakla anlaşılacak bir şeydir. Cezbe, manevi çekiş. Yani o allah Teala'nın çekiş gücü nasıl bir şeydir o? Yerin çekimi var değil mi? Yer çekimi var Efendim bu kadar güçlerden, kuvvetlerden misaller veriliyor örnekler görülüyor allah Teala'nın kuvveti ne kadar? Sonsuz allah Teala'nın çekiş gücü ne kadar? Sonsuz Bunu ben neyle misal vereyim, neyle anlatayım, izah edeyim? Örnek veremem Allah Teala bir kulunu kendisine manen çekiyor. Bunu nasıl anlatabilirim size? O çekişin, o cazbenin okulda bıraktığı etkiyi nasıl izah edebilirim size? Cazbetun min cazebatil hak tuazi amel-i Bir defa kendisine sordular. Herat kralı, o zaman Herat, Afganistan'da Herat Oraya gitmişti Oranın kralı işte bir davet hazırladı, gerçi onun yemeğini de yemedi, önümüzdeki derste gelecek Dedi ki efendi hazretleri Size bu dervişlik manevi yol Anadan babadan atadan mı kalmadır Değil dedi Manevi yol bize Hakkın cezbesiyle ulaştı Yani Mevla'nın manevi çekişiyle Bu cezbe nasıl bir şeydir? İşte şu Kelam bunu anlatıyor. Allahü Teala Hazretlerinin cezbelerinden bir cezbe, yani manevi çekişlerinden, kulu kendisine doğru çekerken, o kula yaptığı tecelli, nurlarını parlatması, feyizlerini yağdırması artık, ne nasıl bir haldir? Bu kelam onu anlatıyor. Tüvazi ameles sekaleyn öyle bir cezbe bir kula nasip olursa diyor, insanların ve cinlerin tamamının yaptığı bütün salih amellerin sevabına denktir diyor. Şu anda dünyada ne kadar insanlar, ne kadar cinler, bütün salih ameller yapıyorlar. Allah şimdi bizden birine, kullarından birine bir cezbe verse o manevi cezbe diyor bütün insü cinnin ameline denk olur. Bütün insanların cinlerin ameliyle baş olur mu ya? Ama o cezbe o derece üstün olur cezbenin bid'aetinde bana dendi ki mana aleminde ne pazarlıklar var ne sualler var, ne nidalar var ne cevaplar var sen de bakıyorsun o zat orada oturuyor sen de oturuyorsun sen hindi gibi düşünüyorsun tabi de onu da kendin gibi daldırdı Amma da uyuyor diyorsun yani Millet nasıl bilirsin demiş, kendim gibi, o da daldırdı ama, neler kaldırdı o arada, yükü tuttu, sen hiç bir şey yok, uyanıkken ne hayrın var ki, uyurken ne hayrın olsun, belki uyurken daha faziletlisin, çünkü günah yapamıyorsun, hiç olmazsa gözün namereme bakamıyor, gıybet yapamıyorsun, Bana dendi ki diyor, soru, soruyor, soruluyor bana Sen bu manevi yola giriyorsun, ne şartla giriyorsun? Ben Hazretleri buyurdu ki, şarta bak şarta Ala en yekûn kullu Ben şu şartla giriyorum dedim Ne dersem olacak, ne istersem olacak Allah Allah. Sana zaten böyle soran yok ki, sen kendi kendine ne gelin güvey oluyorsun sen ele bir şey söylesen, hadi git lan sana ne lazım derler, def ederler seni başında. Senin Allah'ın dinde ne, kaç paralık makamın var nazın olsun. Her dediğim olacak diyor, her istediğim işte olacak. Allah Allah. O zaman bana dendi ki bak şimdi, Mevla tarafından pazarlık var. kulluma ma nehnu nekuluhu yeciben yufad. Tamam senin şartın kabul ama biz de ne dersek, ne emredersek hepsi aynen harfiyen uygulanacak ve yapılacak. Bizim de şartımız var. Oo, bu da çok ağır şart. Nasraddin dedi ki, la güzellik Ben buna tahammül edemem dedi. Çünkü sizin ne buyuracağınızı bilmiyorum. Bir ağır şart gelir, ben bunun altından kalkamaya bilirim. Yani senin bildiğin İslam şartlarından bahsetmiyoruz. <gülüyor> Mübarek adam, manevi pazarlıktan bahsediyoruz özel şartlar. Herkese genel şartların zaten nidaya ne ihtiyacı var? Kur'an geldi. Bizim de her emrimiz yapılacak o zaman. Ben dedim ben buna tahammül edemem. Dedim ki benim her dediğim olacaksa ben bu yola başımı koyuyorum. Yoksa yok dedim diyor. Allah Allah. Bu manevi yol kuruluyor yani bu. Kolay bir yol mu bu? İki defa diyor. Nida geldi. Ben böyle cevap verdim. O oh, bir pazarlıkta anlaşamadık diyor. Ondan sonra 15 gün beni bıraktılar diyor. Cezbe halinde yani. Manevi hale girmiş. 15 gün hiç. Tam tam bir ümit kestim diyor. Büyük bir ümitsizlik bana hasıl oldu. 15 gündür bir şey yok. Tecelli yok. Nida gelmiyor. Ondan sonra bana dendi ki: türü du yakın Tamam dendi. Şartın kabul. Ne istersen olacak. Kimden bahsediyoruz biliyor musun? Ne büyük mücedditten bahsediyoruz. Ne büyük kaos'tan bahsediyoruz. Ulema diyorlar ki peygamberlik Resulullah Efendimizle son bulmasa peygamber olacak şahsiyetlerden biri şah Levkane Nakşibend Levkâne bâdîn ebîn Levkâne Ömer Resulullah benden sonra peygamber olsaydı kim olurdu? Ömer olurdu Çünkü neden Resulullah Sazen vefat ettikten sonra Halifelik başladı yoksa Nübüvvet kapandı İsrailoğullarında Nübüvvet kapanmadığı için Her peygamberin ardından ne geliyordu? Peygamber geliyordu Bizde peygamberlik kapısı kapanınca kim geliyor? Hilafet Halifeler geliyor Dolayısıyla Hazreti Ömer halife oldu e, Hz. Ömer de vefat etti on sonra her dönemde böyle insanlar var mı? E, var. E şimdi hesap edeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetini, yolunu kim yaşatıyorsa onun dinine kim hizmet ediyor. Aynı onun gibi. Ha o zat. Demek ki dünya bunlardan boş değil. Tabii ki o, o vakitte de şahnakşman de olurdu. Böyle bir zat. Senin istediğin olacak. Denince ben de dedim ki eselük ya tariken Yuslu elbette Efendi Hazretlerinden çok dinledik bunu. Dedim ki ya Rabbi e mevla sana bana der mi her istediğin olacak? Niye demez? Bana sana dese bana dese her istediğin olacak. Biz deriz ki ya Rabbi beni reisi cumhur yap. Biz deriz ki donma bahçe sarayı benim olsun. Veya şu kadar arabam olsun, şu kadar çocuğum olsun. Acayip acayip işler isteriz. Onun için Mevla'da bize senin her istediğin olacak der mi? Çünkü zararımıza çalışan adamlarız. Kar zararı da seçemeyen adamlarız. Nakşibend Hazretleri'ne niye onu söylüyor? Çünkü onun ne isteyeceğini biliyor. O da ne istiyor? Ya Rabbi böyle bir manevi yol bana nasip edeceksin ki kim o tarikat'a girerse, o manevi yola girerse Teşerrafa bir makamül busul, Sana kavuşma makamına erişecek ve mutlaka o yol ulaştıracak, o yola giden hiçbir kimse yolda kalmayacak. Onun için naks Tarik'inde garanti var. Anladın? Kaç senelik garanti diye bir şey yok. Vakti geçmiyor yani. Ömür boyu garanti. Sonsuz ahiret garanti. Ama tabi yola girmek öyle lafla olmaz. Yola girmek İnanmakla olur, sevmekle olur, amel etmekle olur. Arasına insanın kusurları olur, noksanları olur tabi. Ama o sevgi devam ettikçe inşallah bırakmazlar. Onun için elhamdülillah bu nida üzerine Mevla da ona bu yolu nasip etti ve ilham etti ve şu ana kadar devam ediyor. Birçok tarikatlerin maalesef Maalesef tabii birçok tarikatların şu anda müntesibi kalmamakla beraber isim olarak müntesipleri kalsa da manevi yollarındaki istikamet ve hakiki halifeler ve mürşitler kalmamasına rağmen Nakşi tarikatı elhamdülillah devam etmektedir. Şu anda yani evvelce büyüklerimizin kurduğu manevi tarikatlerin ricali birçoğu şu anda halifeleri kalmamıştı. Ve o kapılar Kapanmıştır. Nakşir tarikı yürüyor ve kıyamete kadar da yürüyecektir. i̇mam Rabbani Hazretlerinin bir sözünü hatırlarsanız iyi anlayacaksınız ki ne buyuruyor? Hazreti Mehdi de bu manevi nispet ve yol üzere gelecektir. i̇mam Rabbani Müceddi de o kimin yolundadır? O da Nakşibendi Hazretlerinin yolundadır. Dolayısıyla Hazreti Mehdi de bu nispet üzere gelecek ve benim evlatlarım vasıtasıyla da kıyamete kadar bu yol devam edecek buyurduğu İmam-ı Rabbim Hazretlerinin sözünde zikredilen bu müjdeden de anlaşıldığına göre ta Hazreti Mehdi ki işin sonudur, son halkasıdır. O bile bu manevi nispet ve manevi irtibat üzere olacağını vaat ediyor. Ya da 13'ün on, artık bu, bu yolun devamı illa şahıslara bağlı değildir. Mekanlara bağlı değildir. Değil mi efendim? Hindistan neresi? İstanbul neresi? Bakın dünyanın nerelerinden bu yol silsile devam etmiştir. Bukara neresi? Nereden nereye gitti? Nereden nereye geldi? Nereden nereye gitti? Ama illa devam edecektir. Kıyamete kadar bu yol devam edecektir. Ama biz illa da şahıslar üzerinde ve mekanlar üzerinde takılmayalım. Kıyamete kadar giderken illa şurada devam edecek diye bir şart yok. Ama Mevla bunu ehliyle devam ettirecek inşallah. Hanefi mezhebiyle Nakşit tarikatı hakkında bu müjde vardır. Diğerleri hakkında bu tekeffül, bu müjde yoktur. Onlar da haktırlar fakat devamlılıkta ayrı bir berekettir. Ayrı bir berekettir. Allahu Teala Hazretleri bizim nesillerimize de, zürriyetlerimize de bu yola intisap nasib eylesin. Bu manevi yoldan istifade edenlerden eylesin. Amin. Şimdi Şan-ı Akşener Nazımlarımızın kutsesir ruhu bazı hallerinden, bazı sözlerinden manevi yoldaki hallerinden bahsedeceğiz. Hepsinden bahsetmeye vakitlerimiz tahammül etmeyecek. Buyuruyor ki şu bostandaydım bir gün. O bostan buyurduğu yer şu anda kabri şerifinin olduğu yer. O resimde de var. Orası bostan o zaman. Şu anda tabii çok mezarlar var yanında bütün şahlar, padişahlar hep gömülmüşler, vasiyet etmişler, gelmişler emirler. Şu bostanda diyor bana bağlı bir cemaatle beraber oturuyordum. Bir ilahi cezbe bana galip geldi. Öyle bir ızdıraba tutuldum. Duramıyorum. Manevi halin ağırlığından kıbleye döndüm. Bir geçkinlik geldi. İşte o anda fena-i hakikiyi buldum. Yani fenafillah da sureti var. Adam fenafillah oldum zannedebilir. O makama geldim, görünebilir. Onun da sureti var. Hakiki manada Allahu Teala'nın varlığında kendi varlığımı tükettim diyor. Hiç benden bir şey kalmadı. Baktım kendimi bir nur denizi görüyorum, sonu yok sahili yok ucu yok, bucağı yok o nur denizinde bir yıldız şeklinde gördüm kendim o yıldız o denize daldım o denizde kayboldum o denizde kayboldum bende varlıktan eser kalmadı ama hakikaten de mübarek o hali yaşarken vefat etmiş gibi oldu vefat etmiş gibi olunca Yanında olanlar ağlamaya başladılar. Ö, vefat etti zannettiler. O geçkin halinde. Hiç hayat eseri kalmadı yani. Ondan sonra tekrar 6 saat öyle kaldı. Sonra diyor beşeriyetim yani. Tabi insanlık beşeriyet muktezası tabi nefes alacak, yürüyecek, kalkacak, bakacak. Beşeriyet halleri bana azar azar geri iade edilmeye başladı diyor. Onlar da şaşırdı kaldılar. Vefat etti sandılar. O hakiki fena ile müşerref olmasının neticesi nelerdir? Alçak gönüllülüktür, tevazudur, kendi hakır görmektir. Tüm bunlar eser olarak sonunda çıkacak. Öyle ya bir meyve verecek. O cezbe insanda bir etki bırakacak, bir hal bırakacak. Buyururlardı. Kudüs'e ruhu. Bu manevi yola girenlere ancak Allah yolunda cömertlik dağıtmak, vermek bir de meskenet yoksulluk alçakgönüllülük boyun bükmek ve âli himmet olmak yani yüksek gayeler tutmak, allah Teala'nın rızası gibi cemalini görmek gibi, çok yüce himmetli olmak fayda eder. Beni bu kapıdan soktular, kavuştuğuma hep böylece kavuştum diyor. Allah Teala'nın bir kulunu kabul etmesi ve bir kulun Rabbine vasıl olmasının baş sermayesi nefsi görmemek, nef vücut, varlığı ortadan kaldırmak. Ben diyor, bu makamlara geldiğim zaman Kendimi bütün varlık tabakalarıyla kıyas yapardım. Allah'ın ne kadar mahluku var bu alemde. Ne ümmetleri var. Değil mi efendim? Kuşlardan, balıklardan, hayvanlardan bu kadar allah Teala mahlukat yaratmış. Her bir cinsi bırak, türü bırak o türlerin de her bir ferdine inerdim. Teke tek. Etek. Mesela diyelim ki Hayvanları ele alalım. Köpek türü. Bu köpek türünün de nesi var? E kaliteli köpekler var, ne kadar pahalı köpekler var, ne cins köpekler var, sevimliler var. Bir de en uyuzu var, en basidi var, kimsenin yanına yanaşmadığı, hoş deyip kovduğu şey Her bir diyor. türe bakardım diyor, o türle de kıyas yapmazdım. Her bir teke inerdim diyor, o türün tekinin de hesabını yapardım. Hepsini kendimden güzel görürdüm diyor. Kendimi de hepsinden aşağı bulurdum diyor. Hatta diyor da Allah'ın yarattığı şeyler Allah'ın yarattığı şeyler canlı cansız dolu var. Cansızlar da var. Hesabı yaptım yaptım diyor en son sen şundan aşağısın şundan aşağısın şundan yukarımızı, şundan aşağı mısın? En son nereye getirdi bir şey diyor? Abdest. Çıkarttığımız büyük abdest küçük abdest. Onlarla bile bir mukayese yaptım diyor sonra düşündüm ki bunların bile bir faydası var hele hayvanların gübresinin çok faydası var Bunların bile bir faydası var senin hiç faydan yok diye kendimi oradan da aşağı indirdim diyor Sonra Ne hesaplar yaptım diyor o kadar o kadar Köpek pisliğine kadar indim diyor köpeğin kendisini bırak Köpeğin pisliğine kadar indim. Ya dedim köpeğin pisliğinden gübre de olmaz, bir şey de olmaz. Belki ben ondan üstün müyümdür acaba hesabı yaparken. Sen eşitliğe razı ol. Boş var üstünlüğü dedim. Eşitliğe kendimi razı ettim diyor. Sonra bir incelemiş köpek pisliğinde bir şeye yaradığını buldum diyor. Bu sefer sen yine aşağı düştün dedim diyor. Yine mağlupsun bir sıfır. Allah Allah. Adamlar evliya olmuşlar. Nasıl oluyorlar kardeşim? Sen ne yapıyorsun? Sen... Ben bunların hepsinden üstünüm ya. Hele tek tek bırak da, tümünden üstünüm toptan. Tek tek ne uğraşacağım senden? Siz hiç biriniz benim kadar alim değilsiniz. Al başına bela et. Nasıl veli oluyorlar? Biz nasıl böyle rezil oluyoruz? E bunlar be. E yol çıkar yolları söylüyor. Mübarek insan hayvanlara o kadar hizmet etti Meşayık, bazı diğer meşayık'a da giderdi. O meşayık onu köpeklere hizmete gönderirdi. Hayvanların yaralarını tedavi ederdim diyor. Onların bakımını üstlenirdim diyor. Öyle köpeklerle uğraştım diyor. Onlardan çok istifade ettim diyor. Allah Allah. Köpeğe bir manevi hal geldiğini gördüm diyor. Ayaklarını kaldırmış. Ben dua diyorum. O, o dua diyor ben amin diyorum diyor. Allah Allah. Meşayiftan biri gönderdi beni diyor. Bir köpeği rastlayacaksın ondan çok büyük hal alacaksın. E hayvanlar kendi ellerinde midir? Resulullah Efendimiz'in devesi Ebayübel Ensariye'ye gelirken ne dedi? Deve durdu. Münafıklar kudurdu. Niye bizim eve gelmiyor da? Ki diyor Ebayübel Efe dedi. Kabe yıkma gelen fil ordularında Mahmut isimli bir fil vardı ya başta duruyor. Kabe'ye doğru çeviriyorsun bir adım atmıyor Yemen'e doğru döndürüyorsun koşturuyor Niye Kabe'ye doğru gidemiyor? Allah Teala tutuyor İşte Resulullah da devesi için ne buyurdu? Fili tutan Allah benim deveyi de tuttu diyor Bak orada kocaman levha var mihrabın sağında Ne yazıyor orada? Devemi bırakın diyor, devem emir alıyor Deve benim devem diyor emir alıyor Kimden emir alıyor? Allah'ta. E bak deve emir alıyor. Onun için hayvanlarda da allah Teala'nın neleri var? Birçok tecelliler var. Allah Allah. Bu hayvanlar. Beyazıt-ı Bestami, Kudsesur Hazretleri, Ebu Yezid esas ismi. Ebu Yezid-el Bestami. Bir gün böyle giderken bir köpek önüne çıktı. Yolu kesti. Böyle oturuyor. O da durdu böyle. Biz olsak kişt, Efendi Hazretleri geçiyor kişt kişt. Beyazıt ve stavim, şşt, durun dedi. Köpek duruyor, o da duruyor. E millet de duruyor, bir şeyden anlattıkları yok. Onlar ne, an, ne anlaştılar yani aralarında. Döndü onlara dedi ki, köpek bana ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi? Dedi bana geliyor. Seni kutup, kut, kutbulektab, bütün kutupların kutbu, en büyük veli yapan Allah, beni de bu kılığa soktu dedi. Ne hava atıyorsun bana yani, ne farkımız var? Yani seni de o kılığa sokan Allah, beni de bu kılığa sokan Allah. Ne farkımız var diyor. Tasavvuf budur. Tasavvuf değil kendini herkesten üstün görmek, köpekten de aşağı görmektir. Ya. O manada, bu ince bir manadır. Kendini insanlardan üstün gören, değil insanlardan Allah'ın yarattığı, mahlukattan kendini üstün bilene Allah'ı bilmek haramdır diyor haramdır diyor bilemezsin Allah'ı bulamazsın Allah'ı hiç nefsine takılmışsın benlik seni Allah muhafaza için Şirket düşürmüş manevi şirk tabi gavur oldum manasına değil ama manen kendini Allah ortak görüyorsun niçin varlıktan kendini hissedar görüyorsun o da var ben de var sen yoksun o var Konuşuyorsak o konuşturuyor. Dinliyorsan o dinletiyor. Bir hayır yaptın o yaptırıyor. Bizde bir şey yok. Ne imkanımız var da ki elimizde babamızın evinden ne getirdik? Donsuz çıktık geldik. Anamızın anamızdan nasıl doğduk? Şu anda neyimiz varsa Allah Teala'dan. E şimdi biz Allah Teala'nın verdiği emanet varlıkla, emanet sıfatlarla bir şey yaptığımız zaman da ben yaptım dediğimiz zaman ne kadar ayıp oluyor ya? Ne kadar yakışıksız kalıyor. Onun için bu Şahin Akşibent. Bundaki haller hiçbir kimsenin hallerine benzemez. Yani anlatılacak gibi de değil. Kaddesallahu sirrahul aziz. Bizim yolumuz kudsesi razıları buyuruyor. İnne tarika nâminen nevâdir. Yolumuz bulunacak şey değildir. Nadirattan. Allah Teala ona nasip etti. Bunu yadırka da lüzum yok. Aslında ı 700 yani Hicri 7. asır ehlindendir. Ona gelinceye kadar neler geçmiştir? Tabii ki tabi'in, tabi'i tabi'in, ondan sonra kaç tabaka? 7. asır nerede? Ve lakin Muhammed Mustafa ne buyurdu? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ümmeti, ümmetüm merhumetüm. Misle mettarir rabi'i, benim ümmetim ilk bahar yağmuru gibidir. La yudura evvelü khayrun eva ahirun. Başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı? Bilinmez. Yani ümmetin sonuna doğru da öyle veliler gelmiştir ki halen de mevcuttur ve daha da gelecektir. Bunlar hakikaten tabi sahabe-i kiramın sohbet şerefi mertebesi tartışılmaz ve lakin çok büyük makam sahibi zatlar geleceğine işaret etmiştir ki yolumuz bulunacak yol değildir. وَيَلْعُرْوَةُ الْوِفْقَى Yolumuz sağlam kurttur. Tutunan kurtulur. Yolumuz nedir? Nakşit tarikinin tarifi nedir? Ve وَمَا يَيْلَتْ تَمَسُّكُ بِا اذِّيَالِ مُتَابَعَةِ سُنَّةِ سَنِيهِ Sünnet-i Seniyeye uyma eteklerine yapışmak. Vaktifaya ateri <gülüyor> sahabete kiram. Sahabe-i kiramın eserlerine uymak. Yani ilim. Yol nereden geçiyor? İlimden geçiyor. Çünkü ilim olmadan hadisler bilinmez, sünnet-i seniye bilinmez, sahabe-i nasıl yaşadığı bilinmez. İlla ilim bu manevi yol. Beni Allahu Teala Hazretleri Fazlu Kerem kapısından Girdirdi. Ben diyor bu manevi yolun başında da sonunda da neyi gördüm? Hiç kendimi görmedim. Ancak Allahu Teala'nın fazl-ı keremini gördüm. Onun için buyururlardı. da Nahnul Mufaddalun, vel kefzulllahu İşte Allah'ın fazl-ı keremidir. Dilediğine verir. Âti kelimesini okutuğu zaman da Allah dilediğine ver verdiği bu fazl-ı keremi bize verdi buyururdu. Biz üstün kılınmışlarız. Kim tarafından? Allahü Teala tarafından. Hangi faziletle verildi? bu sünnet-i seniyeye ittiba üzere ondan evvel bazı meşayih cehri zikir yaparlardı, sesli zikir yaparlardı, açık zikir yaparlardı bu mübarek insan tam sünnet-i seniye neyse gizli zikir kimsenin duymadığı, kendi içinden yapılan zikir bu zikri tespit etti, tercih etti bütün ulemayı buna ikna etti meşayih'i ulemaya götürdü ulema meşayih'e getirdi Neticede bu manevi yolu kurduk ki elhamdülillah hakikaten bu yol selamet üzeridir. Şimdi Rusya işgal etti, 70 sene oraları perişan etti. Fakat elhamdülillah şimdi tabi epey zamandır bağımsızlıklarına kavuşan Türkiye Cumhuriyeti'nde elhamdülillah İslamiyet hızla artmakta. Bak Özbekistan'da, Taşkent'te bir cuma namazında... E biz tabi üzülüyorduk acaba buradaki durum nedir ama bir cuma namazında silme genç! Silme genç! E bu tabi öyle bir yerde Özbekistan gibi bir yerde bütün genç dolması elhamdülillah büyük bir nimet. Fakat Rusya'nın burada bir itirafı var. Nedir o? De diyorlar ki biz bunların kökünü kazmak üzere harekete geçtik mezarları dümdüz etti her tarafı kırdı geçirdi cami yasak, ezan yasak, Kur'an yasak, her şey yasak Allah demek yasak ya. La ilahe illallah diyen dedirten kalmayacak. Açıkta böyle. Fakat bu nakşi tarikatı nasıl bir yol? Gizli zikir. Gizli zikirden kimsenin haberi var mı? Yok. Adamın karısının bile haberi yok. Adam kalkıyor, namazını kılıyor, oturuyor seccada dedi. Ne yaptığından karısının bile haberi var mı? <gülüyor> yok. Bizim Göktaş dediği gibi. Allah rahmet etsene. Ta Ali Haydar Efendi babamızdan o. Geldim diyor ders aldım. Kimseye de bir şey söylemiyorum. Yani çünkü gizlilik var. Gece kalktım namazı kıldım diyor. Hanım yataktan bağırıyor. "Ya ezan okunmadı bu ne namazıdır?" <gülüyor> "Ya karıştırma bu teheccüd namazıdır. İlla her, her namaz için ezan okunmaz." Ondan sonra teheccüdü kıldım. Tamam oturdum şimdi seccadede diyor ders yapıyorum. Böyle oturuyorsun ya rabıtada, murakabede ne ağzın kıpır diyor ne burnun kıpırıyor. böyle duruyor. Duruyorsun. O da zannediyor ki daldı kaldı da Uyuma mecali kalmadı ya. Yani. Kalkıp yatağa gelemiyor. Öyle kaldı zannediyor. <gülüyor> o da oradan bağırıyor diyor. Tabii oflügat biliyor musun? Çok da ho hoş oluyordu. O tabii öyle yapıyordu güzel. Ben onun taklidinden beceremem. Diyor. Ya diyor biraz da daldığın zaman boynunda eğiliyor ya. Boynun eğildi mi buranın kireçleniyor falan bazı oluyor bir şeyler öyle. Böyle dalıyor. Yahu diyor e tamam namaz kıldın. E gel yat diyor yanıma. Ya neşe anlatmıyorum diyor. Ders aldım ders aldım, bir şey demiyorum. Ya kırıldı boynun diyor ya. Kırıldı kafan kırıldı diyor. Abi. Ne duruyorsun orada diyor. Kadın düşünüyor taşınıyor bir mana veremiyor ki. Namaz desen namaz değil bir şey de sessiz, sessiz, böyle duruyor. E şimdi Rusya'da dedi ki onun için ka kadın anlamıyor kocasının ne yaptığını. Adam anlamıyor hanımının ne yaptığını. Zikir gizli. Nakşi tarikini Nakşiman Hazretleri gizli kurdu. Manevi yol. E şimdi Rusya diyor ki her şeyle baş ettik Nakşi tarikı ile baş edemedi. 70 sene sonra diyor biz gittik bir de baktık her şey bitmiş zannettik. Nakşi tarikatı çıktı ortalığa. Çıktı ortalığa. Yine sarıklı adamlar, sakallı adamlar zikirler başladı oralarda. Ehe, durmaz. Nakşi yolu devam eder. Onun için ne diyor büyükler Mâ a'ceben yine bendiyyine siratehum يَمْشُونَ بِرْرَكْبِ مَخْفِي۪ينَ الِلْحَرَامِ Nakşiler ne güzel bir yol tutturdu gidiyorlar diyor. Kafileyi hareme gizli gizli götürüyorlar diyor. Çünkü bağıra bağıra gidersen bin türlü eşkıya var. Saldırı yaparlar. Eşkıyanın saldırısından hem nefis eşkıyası var, şeytan eşkıyası var. Nefis şeytandan beter insan eşkıyası var. Her türlü eşkıya var. Bağırdın mı ne yaparsın çok düşman çekersin. Ama gizli gizli Kafileyi götürüyorlar diyor. Kimsenin de bir de haberi. Bir de baktın. Ya kardeşim senin derdin Kabe'ye varmak değil mi? Tamam al da Kabe işte karşında. Vardın mı vardım. Tamam bağırmanın ne lüzum var ya. Derdine ulaştın. Elhamdülillah. Allah hepimizi maksada ulaştırır inşallah. Tüzilü ve sâvisel sohbetu sohbetuhum. Han kalbi sahbihimu yâ hüsnedel Kalplerdeki vesveseleri onların sohbeti giderir diyor. Hem böyle açık sohbet olursa, hem de manevi sohbet. Manevi sohbet hangisidir? Rabıta. Yani böyle gözünü kapatıyorsun, o Allah dostuyla ile beraber olduğunu, ona yağan feyizlerden, nurlardan sana yansıdığını, onun Allahu Teala'nın nurlarının bir aynası olduğunu düşünerek, baş ayna Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ondan sonra Evliyaullah, o şekilde rabıta. Manevi sohbet. Evet. Bingil olsa ahu vahsirru celil. Hakk'a vasıl kimsenin olmaz dili. Bin sene diyor gizli açık ah vah Allah'a kavuşacağım diye kendini yıpratsan böylece kimsenin gönlü Allah'a ulaşamaz diyor. Manevi sohbetle vasıl her veli. Rabıtasız sayeden mutlak deli diyor. İsmet Garibullah Hazretleri. Manevi beraberliği temin etmeyen Allah'a bulamaz. Onun için manevi sohbet, zahiri sohbet, manevi sohbet tarikatü ma Suhbet test diyor Şahnakismet. Bizim yolumuz sohbet yoludur ve sohbetle kaindir. Bu hangi sohbettir? Fırsat buldukça bedenen beraberlik, fırsat olmadığında bedenen beraberlik, manevi beraberlik, gönül beraberliği ve rabıta dediğimiz sistem orada devreye giriyor. Onun için onların sohbetleri, rabıtaları adamlarının, bağlılarının kalplerinden bütün vesveseleri giderir, söker atar diyor. Evabe <gülüyor> ve Ta'nen bihim sefehen berra'tu sahatehum min efhaşil kelime bir kısa görüşlü adam kalkıp onlardan aleyhine konuşsa ben onların alanlarını en kötü sözlerden tertemiz ederim diyor mektubatta hel yadda'u se'alemul muhtalu silsileten kıydet biya dünya bi esriyi mi? hile bas tilki bir zinciri koparabilir mi ki bu öyle bir silsile öyle bir halkalar zinciri ki bu Allah dostlarına bağlılık bütün dünyanın aslanları o zincire bağlıdır diyor. Bütün dünyanın aslanlarının kendisine intisap ettiği bir silsileyi bir güçlü kulpu Urvetül Vizkayı bir kurnaz tilkinin kesmesi düşünülebilir mi diyor. Onun için yolumuz nadirattandır. Yolumuz Urve-i Bu yolda az bir amelle çok fütühat nasip olur diyor. Yani çok manevi açılımlar olur. İnsan biraz çalışırsa öyle feyizler, öyle bereketler, öyle tecelliler kendisine ihsan edilir. Çünkü sünnet seniye ittiba ve riaat amellerin en üstünlerindendir. Onun için Şahin Akşemen şu sözü de burayla beraber izaha kavuşuyor. Men e'raza an tarikina fev alâ khatarim min dini. Bizim yolumuzdan yüz çevirenin dini tehlikededir diyor. Bizim yolumuzdan yüz çevirenin dini tehlikededir. Bu çocuğun manası nedir? Çünkü bizim yolumuz yenilik değildir. Bidat değildir. Reform değildir. Bizim yolumuz sünnet-i seniyyeye ittibadır. Tabii ki sünnetten ayrılanın dini tehlikededir. Onun için Allah bu yoldan ayırmasın diye devamlı dua ediyoruz. Bazı kemalatından bahsedeceğiz. Kerametleriyle ilgili ders Devam edecek inşallah. Tabi hepsi bir gecede anlatılacak kadar kısa değil. Zaten e, ne kadar anlatsak günler, haftalar, seneler bitiremeyiz. Ama özet çıkarıyoruz. Mübarek zatın en büyük kademi, basamağı diyelim bu yolda. Dünyadan ve dünya ilişkilerinden tamamen tecerrüt, sıyrılma, son derece zahitlik, Son derece takva, takvada aşırı, şüphelerden sakınma, takvanın zirvesi vera diyoruz, Vera yani haramlardan bırak, şübelerdeni bırak, fazla mubahlardan bile, fazla mubahlardan. Yani mesela uyku mubah ama fazlasından yemek mubah kısmı var, onun da fazlasından sakınmak. Özellikle yemek hususundaki ihtiyatı çok zikrediliyor arpa ekmeği, sadece arpa yedi rivat ediliyor ve kendisinin efendim bu hususta tohumlara kadar yani tarlaya atılan tohuma kadar ekine, bakımına, efendim sulamasına, toplanmasına, kotarılmasına, işte ekmek yapılacak hale gelişine kadar bütün evrelerinde, devrelerinde kontrolü elden Bırakmıyor. En ufak bir haram ve şüphe karışmamasına dikkat ederdi. Hatta o zaman Buhara'nın en büyük alimleri, abidleri, zahitleri hususi ziyaretine gelirlerdi ki bize bir şey mutlaka ikram edecek, boş çevirmeyecek. Yemeğinden bereketlenelim diye. Yemeğinden teberrük için sırf yemeğinin bereketine nail olmak için o derece ihtiyat gösterirdi. Yazın diyor evine Mubarek eski hasır kamış hasırlardan böyle kamışlardan serin oluyor diye sererlerdi. Kışında yine böyle eski püskü kendisi mubarek eliyle fakirlere yemek yapardı. Kıymetli zatı şerifesiyle sofraya hizmet ederlerdi. Yemeğe oturdukları zaman gafletle yemeğin huzur üzereyin. Yani Allahü Teala'nın bu nimetini Allahu Teala'nın zikri üzere Değil mi efendim? Gökten suyun nasıl döküldüğü, yerin nasıl yarıldığı, danelerin nasıl çıktığı, onların ekmek olana kadar, bu yemek olana kadar nerelerden geldiği, geçtiği, Allah'ın bu nimetin sinüze nasıl geldiği, bunlar hep tefekküre giriyor. Bunlara teşvik ederlerdik. Efendi Hazretlerimiz bunu çok yaparlardı. Her sofraya oturulur. Hemen başlar mübarek, insan yediği yemeğine baksın deyince siz de dersiniz ki şimdi derdi efendim bakmadan yenir mi yani kör gibi yersen çorbayı üstüne de geçirsin tabii bakıyorsun. Öyle öküz de bakar derdi hangi ot daha güzel diye. Öyle bakmayacaksın. Ya neye bakacaksın derdi başlardı. En nasaba bin el ma Yarım saat bir saat bazı kere bir sofrada vaza devam ederdi. Defaat ile hangi sofrada oturursam bu ahitleri mutlaka efendi babamız, efendi azlerimiz hep okurlardı. Çünkü yemekte Huzura çok önem verirlerdi, son derece bunun üzerine teykit gösterirlerdi. İhvandan birisi bir lokmayı ağzına götürürken eğer Allah'tan gafil ise hemen onu keşfederlerdi, hemen iftar ederlerdi. Gafletle yiyorsun. Ya. Yani bu acayip bir şey. Huzuru muhafaza yolları. Yedirmezlerdi. Buyurlardı ki salih amel yapabilmek için hem helal yiyeceksin hem huzur üzere yiyeceksin. Yani helal yemekte yetmez. Neden? Kazandığın helal, koydun yiyorsun ama bir yandan da şarkı türkü dinliyorsun. Yani yediğin helal ama yaptığın haram. Dolayısıyla yerken de ne üzere olacaksın? Zikir üzere olacaksın. Zikir her hal üzere zikirdir. Yani ne demek? Zikrin çeşitleri var. Çünkü çorbayı ağzına koyarken Allah Allah diyeyim diye zikre devam etsen çorba üstüne dökersen. Oranın zikri neyledir? O yemeği önüne getiren Allahü Teala'nın nimetlerini düşünmekledir. Dolayısıyla her yerin kendine göre nesi var? Münasip zikri var. O zaman onu, onunla meşgul olacaksın. Bir insan her zaman huzuru temin edecek ki namaz kılarken de huzur bulabilecek. Şimdi sen Yerken Allah'ı düşünmüyorsun. Yolda geçerken Allah'tan haberin yok. Onu seyrediyorsun, bunu dinliyorsun, 40 iş yapıyorsun, hiçbirinde Allah'tan haberin yok. Şimdi namaza geldik. Namaza durdun. Namazdan çıkıyorsun, yine haberin yok. Çünkü namazda huzur üzere, huşu üzere kılmak Kur'an-ı Kerim'de "Kadefle'l <gülüyor> müminun müminler felah buldu" diyor. Ama hangi müminler tarif ediyor? Her Müslümanım diyen kurtuldu demiyor. اَلَّذِينُوا فِي صَلَاتِمْ خَاشِعُونَ ilk sıfat olarak namaz kılanlar da demiyor. Namaz içerisinde huşu sağlayanlar. Peki namaz içinde huşu Allah'ı görür gibi hali sağlamak için ne yapmak lazım? Ta o yediğin yemek ki o namazda ayakta dururken, belini doğrulturken o kuvvet nereden geliyor? Yediğin lokmalardan geliyor. Yemeği lokmaları durdur, belini ayakta tutamazsın. Demek ki hangi lokmalardan kuvvet alarak Allah'ın huzuruna divan duruyorsan, o lokmaları da huzur üzere yersen işte o zaman namazda da huzuru temin edersin Ama sen dışarıda hiç Allah'tan haberin yokken Allah-u Ekber dediğin anda O huşu'ya birden, o havaya birden girebilir misin? E giremezsin Onun için huzur ve huşu bir bütündür Efendim ben namaza durduğumu huşu temin edeceğim Nasıl temin edeceksin? Edeceğim diyene kadar selam verirsin Kaç zekat kıldığını bile fark edemezsin Kaç kıldıydım acaba dersin Çünkü kafan yerine gelmez Orada huzuru bulmak için sair vakitlerde de huzur üzere olmak lazım. Özellikle yemek. Mübarek zata bir yemek ikram edildiği zaman hemen fark ederdi eğer o yemeği yapan adam kızgınken yapmışsa veya evde yapan kadın hazırlayan kadın, sen onu görmüyorsun isteksiz yapmışsa mesela adam hanımına diyor ki ben hocayı davet ettim, yemek yap. Kadın da diyor, sırası mı bu hocanın, nereden çıktı bu hoca diyor mesela. E sen diyorsun ki o çok önemli bir hoca efendi geliyor, illa yemek yapacaksın, bilmem ne yapacaksın. Kadın da istemeye istemeye yaptı. E tabii benim gibi hoca olursa ne anlasın? O bakar ki tereyağı güzel mi? Efendim baklava güzel mi? Yutar. Ama Naksimend Hazretleri hemen onu keşfederdi. Adam ne kadar ihlaslı samimiyetle illa yiyin buyurun desede elini uzatmazdı. Bu yemek kızgınken yapılmış. Bu yemek isteksiz yapılmış. Allah Allah. veyahutta derdi ki bu yemek yapılırken bir meşakkat bir sıkıntı çekilmiş. O bize yansır derdi. Allah Allah. İşte işte adamlar nasıl kendilerini kontrol altına almışlar? Senin gibi benim gibi ne bulduğunu yersen. Her bulduğunu yutarsan ondan sonra nasıl huzur bulacaksın namaza durdun? Bulamazsın. Bir kere bir memlekete misafir gitti. Müritlerinden birisi bir yemek takdim etti. Yemeği önüne getirir getirmez buyurdu ki surruhu, bu dedi ekmeğin hamurunu yoğuran daha pişene kadar sinirli bir şekilde yapmış bunu dedi. Hiç siniri geçmemiş dedi. Allah Allah. Onun için bize bundan yemek yakışmaz. Çünkü bunlarda hayır ve bereket olmaz. Şeytan bunlarda yol bulur dedi. Derdi. Ya, yemek işine çok önem vereceğiz ama nerede? O zaman padişah Melik Hüseyin her hatta bütün Afganistan kralı o zamanki davet ziyafet hazırladı. Büyük bir düğün yemeği. Bütün memleket ehyanı orada. Devlet ricali orada. Meşayih ulema dolmuş. Nakşibend Hazretleri her geldiği için kutlama yapıyor. Verdiği yemeğe bütün ulemayı çağırdı. A'yanı çağırdı. Kendisi de kral da genç sofraya oturdu. "Yeyin, buyurun." dedi. "Helaldir babamdan kalan mirastan yaptım." O zaman kral bile nereden bulduğunu söylemek zorunda yani. Evliyanın huzurunda öyle rastgele yemek veremez. Diyor, "Babamdan kalan mirastan yaptım ama tabii ki babam nereden kazanmış? Şimdi oraya gitmek lazım." Bu sefer dedi ki kıyamet günü ben bunun sorumluluğunu alıyorum. Bak bak bak. bak. Şimdi ya sana soran kim ya? Sen geç ke çağır beni mübarek adam. <gülüyor> Sen yap bir ziyafet çağır. Hoca gelmedi mi ya? Hoca yemedi mi ya senin yemeğini? Vay anasını ya. Kral kalkmış iki saat, iki saat veriyor sofranın başında. Ben diyor söz veriyorum Allah'ın zurnunda şey yapacağım üstleneceğim bunu. Yiyebilirsiniz Efendi Hazretleri. Bak bak bak bak. Kültüre bak, örfe bak, adete bak. Nereden gelmişik, nereye ya? Şimdi de yemek vermeye ne kızıyor hocalar? Ulan ne cahil adam ya. İki saat oturduk herif sofra bile kurmadı. <gülüyor> Lan kurtuldun işte hoca efendi. Ne var? Belki herifin malı haramdı. Yemedin daha rahat ettin. Ne zorun var ya? Adam sana yemek vermemiş. Boş ver. Yemeği yiyin dedi. Helaldir dedi. Başladı bütün hocalar, şeyhler yeme. ben Naksimendi Hazretleri el uzatmıyor. Şimdi orada Şeyhul İslam var o zaman. Şeyhul İslam kendisine döndü. Kutbuddin rahimahullah. O zamanın kıdvesi. Büyük zat. Niye yemiyorsunuz efendi hazretleri dedi. Ya dedi kalbimde bir hakim var dedi. Fetvayı ona soruyorum dedi. fetva <gülüyor> henüz alamadım dedi yani. Yemek fısasında. Biz olsak. Ya nereye soracak adam zaten. Kurulduğu gibi yarısı biter yani onun. Soracağım cevap bulana kadar açlıktan ölecek miyim ya? Kalbine sor diyor. Nasıl bir şey bu dedi Şeyhul İslam soruyor tam bir anda. Ya o dedim ki dedi Ben bu yemeği yemezsem yarın ahirette derlerse ki sen padişahın sofrasına gittin. Yemedin. Niye yemedin derseler Pek bir azapla karşılaşacağıma fetva çıkmıyor. Ama ya bu şuradan da buradan da bir de karışıklığı çıkardı. Niye yedin derlerse bu ben kurtaramam dedi bundan. Bu niye yedin sıkıştırır. Ama niye yemedin? Pek sorun olmaz gibi geldi bana dedi fetva olarak. Şeyhülislam da şaşırdı. Ne hikmetli bir şey dedi bu ya. E bunu her yerde zaten. Bu terazi gibi bir şey. Bu teraziyi siz de kullanın ama siz diyorsunuz ki ya biz kullanana kadar yemeği bitiririz Ondan sonra kullanırız zaten. Ondan sonra yesemiydim acaba ya. Yemesem daha mı iyi olurdu? Geyirirken tabii. Bir yandan geyiriyor, bir yandan düşünüyor yani. Öyle olmaz. Mübarek adam. Şeyhülislam çok tesirlendi. Acayip hal kendi geldi. O da yememeye başladı. Sultan dedi ki: "Ya efendi hazretleri siz yemiyorsunuz. Şeyhülislam da çekti elini. Sofra yemek dolu kaldık ortada." dedi çok. <gülüyor> ne yapacağız bu kadar yemeği?" dedi. Şeyhul İslam dedi ki Bahaüttin Aksipen Hazretlerine soralım Kudüs'ün Ruh'u buyurdu ki sen dedi kendin bilirsin bu yemeği eğer bir şüphe görüyorsan efendim mutlak fakirlere bunu dağıtırsın helal ise Herat'ta bir lokmaya muhtaç olan bu kadar fakir var bunları onlara dağıtır o kadar sofra belki de hocaların bir kısmı kızmış da olabilirler yani bütün sofrayı kaldıttırdı. Her atın fakirleri bayram ettiler. Kralın yemeğini fakirler yediler yani. Mubare'in o titizliği vasıtasıyla bu yemek işi inşallah bize de biraz Allah Teala ihtiyat nasip eder inşallah. Evet. Yine bir kere krallardan birisi çağırdı, sofralar donattı. Av eti var. Av etinde hiç şüphe yok. Yeyin diye de fetva veriyorlar. Naksim <gülüyor> Efendi Hazretleri'ne bir de fetva veriyorlar. Av eti şüphesizdir efendim. Buyurun. Dedi ben kralların sofrasında yememi uygun görmüyorum. Bu kadar benim ihvanım var. Cemaatim var dedi. Şimdi içlerinden birine şüphe gelir. Efendim nereden yiyor? Helal mı yiyor? Şüpheli mi yiyor? Diye yemeği terk etti. O zaman Kral bazı sorular sordu. Bu dervişlik size atadan mı kaldı? Yok dedi bana haktan bir cezbe geldi. İnsü ameline denk geldi dedi. Allah Allah. Yolunuzda dedi. Sema var mı? Raks var mı? Dönme var mı? Efendim. Cehri açık bağırarak zikir var mı? Böyle inzivalara çekilip günlerce çıkmamak var mı? Yok dedi. Nedir sizin yolunuz dedi. Şeyhimiz Abdülhalif Hüzzivan'ın buyurduğu gibi... Celvette halvet. Kesrette vahdet. Ne demektir bu dedi? Görünüşte insanlarla beraber olacaksın, kalbin hak ile devamlı, kalbin Mevla ile beraber olacak. En zoru da bu ha. Millete hiç karışmasan bir kenara çekilsen, daha kolay. Ama milletin içinde durup da onların günahına karışmamak o kadar zor ki. Onun için Nakşi Tarıkı bu zor yolu tercih etti. Rabahatül Hadeviye radıyallahu anh dediği gibi, Mevla Teala'ya mülacatında <gülüyor> Ya Rabbi diyor, kalbimi sana bağladım, sırf seninle konuşuyorum, görüşüyorum ama benle oturmak, kalkmak isteyen, yanıma gelmek isteyenlere de cismimi serbest ettim diyor. Bedenim onlara ait, geliyorlar, konuşuyorlar, soruyorlar ama kalbimi hiç senden ayrı tutmuyorum. O zaman hükümdar dedi ki Efendim dedi bu dediğiniz şey biraz muhal gibi gözüküyor. Mümkün müdür bu insanlarla beraber oturacaksın, konuşacaksın, görüşeceksin? Kalbin hiç Mevla'dan ayırmayacaksın. Mümkün müdür deyince şu ayet okudestir. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalul latulhim tijare wa la bay'un an zikrillahi ve <gülüyor> kıamissala al zikr ve i qam ı ı sılaat ve i ta i zekat ı ı Allah buyuruyor öyle erkek kullarım var öyle dostlarım var ticaret yapmazlar buyurmuyor alışveriş yapmazlar buyurmuyor ama yaptıkları ticaret ve alışveriş onları Allah'ın zikrinden alıkoymaz buyuruyor demek ki Ticaret yapılırken, alışveriş yapılırken tek başına olur mu? Kimle olacak? Halkla. Ama kalbi zikirden, namaz kılmaktan, zekat vermekten geri kalmaz diyor ama başta Allah'ın zikrinden diyor. Onun için Naksimendi Hazretleri derdi, Mina pazarında acayip bir adam gördü. Mina'da çukur bir yerde durmuş, alışveriş yapıyor, başına o kadar müşteri üşüşmüş, bal kasesine üşüşen sinekler gibi, sinekten bazı görülmüyor bazı kere, o kadar sinek üstüne geliyor. Adamı da müşteriden göremiyorsun. Millet de oradan diyor bulan ulan ne herif be işi bulmuş. anma müşteri var. Naksimene Hazreti diyor ki içimden düşündüm ki diyor. Çok zikirle ben de memurum bu Allah'ın kulu da memurdur. Fakat bu adam bu kadar millete mal yetiştirirken nasıl Allah'ın zikrinden gafil olmayacak? Başkaları adama gıpta ediyor Naksimene Hazreti de üzülüyor. Acaba zikredemiyorsa kalbinden şimdi Allah'ı unuttuysa zavallı diyor yazık olacak. Ama ne olacak evliyaullah kalp casuslarıdır. Şunun kalbine bir gireyim de bakayım diyor. Durdum öyle diyor. Kalbine bir nazar ettim diyor. 50 bin dinar. Yani şimdiki para 50 altın. Luk, alışveriş yaptı oradaki zaman zarfında diyor. Baktım kalbine bir lahza Allah'ı unutmadı diyor. Hem de genç delikanlı Mine çarşısında gördüm diyor. Allah Allah. Görüyor musun? Büyüklerin halini. O hükümdar soruyor. Onu anlatıyor. Diyor ki Allah'ın böyle kulları var. Biz de bu yolu tercih ediyoruz. Sonra kralın hanımı gömlekler, mendiller, ne hediyeler bir de ellerimle diktim bu gömlekleri yani kabul buyurun efendim. Hepsini iade etti. Dedi ki ısrar etmeyin. Çünkü kendisinin de diyor bir yün üzerinde var, bir sarığı var eski. Fakat Oradan Herat'tan ayrılırken bütün Herat halkı, bütün herkes onun medhu senasıyla meşgul oldular. Yani büyüklüğünü takdir ettiler. Dünyaya meyletmemesini. E tabi hediye almak sünnettir. Ayrıdır ama kralların hediyesi meselesi biraz değişiyor. Bir fakir gelir bir hediye getirir alırsın. Fakat hükümdarların ve kralların hediyeleri e, çok daha te tehlikeli, ihtiyatla davranılması gerektiği için Nakşi o muameleyi yaptılar. Oruçla ilgili halleri, ekseri günlerini oruçlu geçirirlerdi. Misafir geldiği zaman, yanında ikram edecek bir şey olduğu zaman onunla beraber yerdi. Gizlice de ihvanına derdi ki sahabeyi ikram bir yerde toplandıkları zaman bir şey tatmadan ayrılmazlardı. Yani hakikaten bu da sünnettir. Ne diyorlar? Hemen Zara hayen ve lem yezik şeyen ma zara Bir diriyi canlıyı ziyaret eden oradan bir şey tatmadan ayrılan sanki bir ölüyü ziyaret etmiş gibidir. Çünkü mezarlığa gitsek ziyaret yapsak çıksak hiç bize bir şey ikram eder mi? Ne çikolata verebilir ne şerbet, limonata. Dolayısıyla ben de sana geldim sen de bana bir şey ikram etmedin. Bu da edebe uygun, sahabenin yoluna uygun değil. Onun için Gelen insana illa bir şey ikram etmek. Sünnetten. Bazı kere tabii oruca niyet ediliyor. E fakat misafir geliyor o arada. Zevalden önce, öğlenden önce kahvaltı saatinde. O zaman Ebu Hasan-ı Karkane Hazretleri de buyuruyorlar. Nafile Müslüman kardeşlerinle, ihvan kardeşlerinle muvaffakat, uyum sağlamak. Yani Üçü oturdu orada yiyor. Bu da buradan ben oruçluyum diye sofraya gelmiyor. Halbuki nafile oruç olduğu zaman o orucu bozup, hatta oruçlu olduğunu bile söylemeyecek. Hiç oruçlu olduğunu belli etmeden onlarla beraber oturup yemesi nafile orucun sevabından az değildir diyor. Ha Ama nafile oruca niyet ettiği halde orada yerse o oruç kendisine ne oluyor? Vacip oluyor. Onu başka bir günde tutması mutlaka gerekiyor ama İhvan içinde arkadaşlar içinde de uyumsuzluk yapmak, ben oruçluyum diye çekilmek, onu da nafile oruçta uygun görmüyorlar. Bir gün kendisine pişmiş bir balık getirildi. Dervişler de ihvan var orada. İbadet eden zahit bir delikanlı, o da oruçluydi. Mübarek dedi ki, kardeşlerinden ayrılma iftar et ya onlarla beraber, nafile oruçtur sonra tutarsın Öyle sofu ki kabul etmedi. Allah Allah. Nakşiven Hazretleri diyor. Öyle sofular var işte yani. Kraldan beter, kralcılar dediği gibi. Yemedi. Dedi ki mübarek. Ben sana dedi bak, bugün orucunu dedi, aç, bu kardeşlerinle ye. Ben sana Ramazan ayından bir gün kendi tuttuğum orucun sevabını veriyorum. İşte Meşayık'ta da böyle pazarlıklar var. O yine kabul etmedi. Allah Allah. Ya bir aylık Ramazan orucunu vereyim. <gülüyor> Yine kabul etti. Döndü dedi ki bana Beyazıt Vestami Hazretlerinin başına da geldi dedi. Bu aynısı dedi. Bak şimdi. Ondan sonra böyle Bizim sözümüzü tutmadı dedi. Bırakın onu. Mevla'nın tecellisinden uzaklaştırılmışlardandır. Allah Allah. Ya mübarek insan. Büyüklerin sözünü dinleyeceksin. Meşayiha itiraz. Olmaz. Ehlullah'ın emirlerini hafife aldı. allah Teala Sonra onu imtihan etti. Hakikaten o abid, zahit geçinen o genç delikanlı ondan sonra bir dünyaya daldı. He ne ibadet kaldı ne bir şey kaldı. Allah Allah. Aynısı. Beyazıt Bestami Hazretleri'ni Ebu Turab'in Nehşebi Kudsesir. Evliyanın reislerinden büyük büyük çok Ebu Turab kutsesi o O ziyarete geldi. Hizmetçi de yemek getirdi. Ebu Turab Hazretleri dedi ki ben yalnız yemeyeyim şimdi. Otur benle ye dedi. Ben oruçluyum dedi. Bir senelik sevabı vereyim sana dedi. beyazıt Bestami'nin arkadaşı ya. Bu turap çok büyük. Bir senelik sevabı vereyim sana dedi. Yemedi. Ya iki senelik sevap vereyim dedi sana. Yemedi. Beyazıt-ı de oturuyor orada. Ariflerin sultanı. O anda dedi ki Allah'ın nazarından düşmüş adamı bırakın dedi. Hakikaten bir zaman sonra onun bütün iyi halleri o hizmet eden ihvanın bütün halleri bozuldu. Sonra bir hırsızlığa Efendim müptela oldu, sağ eli kesildi, rezil oldu. Onun için Allah dostlarının emirlerine riayetin önemi burada anlaşılıyor. Naksimend Hazretlerimiz ruhu, dostlarından birisi kendisini ziyarete geldiği zaman bizzat ona hizmet ederdi. Kendisi hizmetini yapardı, hayvanına da çok hizmet ederdi. Evvela mübarek eliyle giderdi, o hayvanla geliyorlar o zaman ya uzak yollardan. Hayvanın suyunu verir, yulafını verir. Çünkü misafir kendini de düşünür, hayvanını da düşünür. Neden? Yarın yine lazım o hayvan ona. Hayvan orada yatarsa aşağı, hastalanırsa bakımsızlıktan, o nasıl gidecek? Misafirin hayvanına da hizmet ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Hemül mümini dehabbetü hemül münafiki <Sessizlik> battuhu Müslümanın derdi hayvanıdır diyor. Münafığın derdi de midesidir diyor. Şimdi bir müslüman bir yere geldi ona ikram yapılıyor hemen neyini düşünür hayvan aç susuz oda yoldan geldi ona da bir bakım yapsak düşünür Munafık otur oturmaz benim ne olacak onu düşünür hiç hayvanı düşünmez bu hadis-i şerifi onun için Hacı Azizan Hazretleri Hacı Ali Rahmeteni Hazretleri evvela misafirin hizmetinden evvel hayvanın hizmetini yaparmış dermiş ki bu mübareyi bize getiren bu hayvandır onun için Onda da bakımını yaparlardı. Şah-ı Nakşibend ruhu. Yine tevazuna bir delil hem nasıl delil. Evine fakirler, dervişler, fakir derviş demek. İhvan geldiği zaman taşlar toplardı. O mübarek yüzünü o taşlarla sürerdi taşları yüzüne. Ondan sonra da o taşları nereye hazırlar? Gelen misafirlerin affedersiniz halada taharetlenmesi için hazırlar. Mubarek yüzüne sürerdi taşları. On sonra, bunlar bana Allah rızası ziyarete geldiler bu insanlar diye. Bunların ben, bana minneti var, ruhumun üzerinde büyük iyiliği var derdi. Şimdi, efendi babamızın pabuçluğa gidip, pabuçların altını mübarek yüzüne sürüp, he, bu ayaklar, bu ayakkabılar bu yolda gelirken, beni ziyarete gelirken, benim sohbetme gelirken Allah rızası için geldiler. Bu ayakkabılar, bu Allah yolunda tozlandılar diye Mübarek yüzüne o ayakkabılarına altını sürmesini Efendi Hazretlerinden dinlemiştik. Şimdi anlıyoruz. Nakşibendi Hazretlerine ittiba ettiklerini ve Nakşibendi Hazretlerinin de bu kadar ihvanına önem verdiğini, hizmet ettiğini herkese, gelenlere ailesini sorar, çoluk çocuğun sorar, herkese kendisine münasip şekilde latifeler yapar. Kimi hatırlatıyorsa bizim Efendi Hazretlerini çok hatırlatıyor bana tabi yanında ben çok kaldığım için yani o kadar Aynısının tıpkısı olmuş. Onun için kendisi derdi ben. Silsileden akşipende Hazretlerine benzerim. Ama bunu gizli söyledi ben duydum diye size söyledim. Hakikaten adama hanımını sorar, annesini sorar, babasını sorar, ölüsünü sorar, dirisini sorar. Allah Allah. Her seferinde hasta yatağında yoğun bakımda şimdi hastanede yine Allah acil şifa versin başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin inşallah mübarek insan, yani en ağır hallerinde, ağır hasta halinde biz kimsenin suratına bakmayacağımız bir durumdayken, yine o gelene annene selam söyle, babana selam söyle, hanımın nasıl, çocuğun nasıl Allah Allah, bu Allah'ın dostları nasıl bir insanlar ya nasıl insanlar ya? benim şimdi dedem ölmüş, hala görür beni dedem vefat etti, ona rahmet okur, onu hatırlar, onu hatırlar onu hatırlar, adama diyor ki babana gidiyor musun? Adam da tam antika yani baban vefat etti efendi Hazretleri. <gülüyor> biliyorum dedi mezarına gidiyor musun yani cahil insanlar babana gidiyor musun diyor o da vefat etti e, vefat edince gidilmiyor mu sizin köyde öyle mi oluyor ana babam vefat etse her cuma mezarına gidecek yakınsa ya yani ölmüşünü soruyor kalmışını soruyor çoluğunu çocuğunu bu kadar işte şan akşmen ahlakı Hatta diyor adama tavuklarını sorardı, tavuklarını. Bismillahirrahmanirrahim, köydeki ineğini sorar adama. Sizin alaca dana ne yaptı diyor. Alaca danayı soruyor yani. Naşma Hazretleri diyor. Allah Allah. Tavukları sorardı. Herkese şefkat, merhamet, Allah, Allah. Sonra da buyururdu ki Ebu Yezide Bestami Hazretleri derdi. Manevi halden ayıldığı zaman o da böyle yapardı derdi. Fakat bazı manevi hale girerse hiç kimsenin halini soracak hali kalmaz. Çünkü Mevla ile e, manevi bir tecelliye mazar olduğu zamanlar olur. Allah dostlar Allah Teala şefaatlerine nail eylesin inşallah. Şimdi kerametleri var. Kerametleri bölümü sayfeler dolu ama inşallah ben bir sohbete sığdırırım diye düşünüyorum. Allah bir mani vermesin inşallah. Kerametlerini dinleyelim değil mi? O kadar kerametleri dinleyelim ve kalbimize kuvvet bulalım. ''Hikâyâtus salihine cündün min cünûdillâhi teâlâ'' Ne buyuruluyor? Salihlerin hikayeleri. Yani ne demek? Allah dostlarının menkıbe ve kerametlerini dinlemek, allah Teala'nın ordularından bir ordudur. İnşallah önümüzdeki derste o manevi orduya sahip olacağız. Bu kadar kerametler, menkıbeler dinleyeceğiz ki inşallah kalbimize takviye güç gelecek. Kalplerimizin çok zayıf zamanındayız. Kalplerimizde maneviyat çok zayıfladı. Tamamen dünya bizi istila etti, kuşattı, kapladı. Her tarafımız dünya oldu. Konuştuğumuz dünya, görüştüğümüz dünya manevi haller sanki artık uzaydan anlatılıyor. Dünyada böyle bir şey kalmamış gibi bir durum var. Ama inşallah haftaya bu mübarek Şahin Akşemen hazirlerimizin menkıbelerini, kerametlerini konuşacağız. Allah Teala yeniden kalbimizi kalbimizin ordusunu takviye edecek inşallah bizlere manevi destek verecek inşallah Allah Teala bize de o dostların şefaatlerini nasip edecek inşallah